Vaktiyle bir ateşperest oğlunu evlendirmekteydi. Düğün günü çok koyun ve inek kesildi. Et kokuları mahalleyi sardı. Ancak evin bitişiğinde Müslüman dul bir kadın dört yetimiyle yaşıyordu. Hepsi de günlerdir açtılar. Kadıncağız düğün evinin kapısını çaldı, ateşiniz var mı? dedi. Ancak maksadı başkaydı. Belki yemek verirler diye gitmişti. Adam, kadının niyetini anlasa da bir şey vermedi. Kadıncağız, bir daha gidip ateş istedi, yine eli boş döndü. Üçüncüde de yine öyle, ateşiniz var mı? dedi. Ama ne olur bilinmez, bu defa acıdı kadına. Hallerini anlamak için, Aşağıdaki dehlize indi. Şöyle kulağını dayadı duvara ve dinledi. Yetimlerden bir tanesi annesine yalvarıyordu. Anneciğim ne olur bir daha gitsen belki bu sefer bir şey verirler. Kadın ağlıyordu. Yavrum biliyorsun üç defa gittim. İnan artık utanıyorum. Adam bunu duydu. Kalbi sızladı, güzel bir sofra hazırlatıp o eve gönderdi ve dehlize inip birazdan yine dinledi. Yetimlerin en küçüğü karnını doyurmuş ve şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, o amca bize nasıl ikram ettiyse ne olur sen de ona ikram et, onu imanla şereflendir. Ardından diğer kardeşleri ve beraber yaşadıkları annesi de amin dediler. Her şey bir sebep ve vesiledir. O anda kalbi döndü ateşperestin ve daha önce duyduğu o kelimeyi şahadeti getirdi, imanla şereflendi. Nitekim biliyorsunuz sadaka belayı önler ama dua insanın kaderini de değiştirebilir düşüncelerine dikkat et sözlere dönüşüyor sözlerine dikkat et eyleme dönüşüyor eylemlerine dikkat et alışkanlıklarına dönüşüyor alışkanlıklarına dikkat et kişiliğine dönüşüyor kişiliğine dikkat et kişiliğin kaderin oluyor Bu ile başlamak istedim bu önemli mevzuyu anlatmaya. Kardeşlerim, kısmetimde ne var bilmiyorum, evlenemiyorum, nasibim yok mu? İşe giriyorum, bir türlü bir iş yerinde üç ay, beş ay çalışamıyorum veya iş bulamıyorum mu diyorsunuz? Hayatınızdaki başarısızlıkları, Aklınıza getirdiğinizde, ''Benim kaderimde başarılı olmak yokmuş mu?'' diyorsunuz. Veya evlilik ile alakalı, ''Evlilik benim kaderimde var mı?'' Bu soruları her Müslümanın sorması gayet tabidir. Yalnız cevabı araştırırken, sağlam bir kader anlayışımızın olması gerekmektedir ve bu olmadığı için, Kaderi bilmediğimiz için maalesef bocalayıp duruyoruz. Bir o yana, bir bu yana. Ben hastaysam, bu benim kaderim mi? Mutsuz bir evliliğim var, bu benim kaderim mi? Günah işliyorum, Allah korusun içki içiyorum veya şu şu haramlara bulaşıyorum. E demek ki kaderi Allah yazdı Celle Celaluhu, bunda benim suçum ne? Diyen, İnsanlar da dikkatle dinlesinler. İlk önce konunun tam kritik noktasından başlayalım. Kader nasıl inanmamız gereken bir şeydir? Şuradan başlıyor yanlış. Birileri kader yoktur diyor. Mesela ile görüşü de böyle. Kader yok. Haşa benim yaptıklarım var. Ben yaratırım diyor. İyilik de olsa, kötülük de olsa, kaza şu bu yok. Ben neysem oyum diyor. Bunu diyen insanlar kazandıkları paraları kendilerinin kazandığını, örneğin birilerine bakıyorlarsa, onların rızkını kendilerinin verdiğini de söylemiyor olsalar da bu kapı buraya çıkıyor. Kader yoktursa, o zaman sen nesin? Peki ikinci görüş ne? Her şey kaderdir diyenler. Dikkat buyurun. Kader yoktur diyenler de yanlış dedik muteziyle görüşü. Kader diye bir şey yoktur. Allah kiminle evleneceğini ne bilir diyenler. Haşa. Yanlıştır. İkincisi her şeyi kadere bağlamak ve benim bir sorumluluğum yok ki. Dolayısıyla benim bir sorumluluğum olmadığı için, kaderi ben yazmadığım için ben bir oyuncuyum. Sadece yiyorum, içiyorum, hatalar yapıyorum vesaire, elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorum. Ama kaderi ben yazmadığım, herhangi bir fonksiyonum olmadığı için suçum yok. Şimdi kaderi Rabbimizin hakkımızda çok önceden yazdığı bir senaryo ve kendinize de mecburen o yazılmış olan senaryoya uymak zorunda kalan bir oyuncu gibi kabul ederseniz, bu da kader anlayışı olarak yanlıştır. İçki içiyorum, kaderim de varmış. Namaz kılmıyorum, Allah böyle istemiş. Hayır. Bunların hepsini inşallah tek tek işleyeceğiz. Kardeşlerim bir atasözü var. Nasibüke, yusibüke. Ve kane tehtel cebel demiş. Arap atasözlerinden bir tanesi. Ne diyor biliyor musun? Nasibin dağın altında da olsa sana isabet eder. Koca dağı kaldırma imkanın var mı yok? Ama Allahu Teala sana nasip edecekse o dağın altındakini bir deprem olur işte. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize çok uyarılarda bulundu. Bu uyarılarından bir tanesi de boşa geçirdiğimiz vakitlerle alakalıdır. Bir iş istediğimiz gibi olmadığı zaman başka hayırlı bir işe yönelmemizi istiyor. Bugün biliyorsunuz bakın depremle ilgili moralimiz bozuldu. Elbette ki bizim olmasa da aynı efendim aileden olmasak da insanların vefatlarını görünce o göçüğün altında kalanları görünce ne kadar üzülüyoruz. Orada da yine kader aklımıza geliyor. Şunu şunu yapsalardı olur muydu mesela binayı sağlam hale getirselerdi yoksa kaderlerinde o mu vardı? Bunlar da konuşuluyor. O yüzden bugünkü programı çok dikkatle takip etmenizi ve yayabildiğiniz kadar sosyal medyada yaymanızı istiyorum. Ama evvela bir dinleyin. Beğenirseniz. Güzel kardeşim, kader ve kazaya inanmak, imanın altı şartından bir tanesi. Ama bunu lafla söylemek yetmiyor, mahiyetini bilmek gerekiyor. Hayatta başımıza gelen her şey, amma iyi, amma kötü, ya da hayır, ya da şer, her şey bir kader içerisinde tecelli eder. Ama, Kişi başına gelen herhangi bir olayda kaderi bahane ederek kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalışmamalı. Zaten böyle bir durumda yok. Yani bir insan az önce bahsettiğim gibi Allah Celle Celaluhu böyle yazmış, alın yazın buymuş, bu şekilde takdir edilmiş, yapacak bir şeyim yok ki diyerek günah işledikten sonra da yanlış yapıp, suç işledikten sonra da kendini suçsuz gösteremez. Çünkü cüz iyi bir irade verilmiştir insanlara. Şöyle ilerleyelim. Bu yapıp ettiklerimiz, bizim tercihimizdir. ve hangi tercihimizi yapacağımızı Allahu Teala daha biz dünyaya gelmeden önce de bildiği için öyle bir ilmi olduğu için ona göre yaratılan Hangi seçeneği seçeceğiz ondan sonrasıların da bilindiği için ona göre yaratılan bir kader var. Yani birçok insanın bugün zannettiği gibi kader dediğimiz şey yazılmış, olmuş, bitmiş bir defter düşünün, kara kaplı bir defter düşünün. Yani alın yazı dediğimiz şeyde kara bir yazı ve siz bunu yaşamaya mahkumsunuz. Böyle bir kader yok kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Allahu Teala yazdı, çizdi ve ben sadece efendim buraya acı çekmeye veya şunları şunları şunları yaşamaya geldim. Benim hiçbir suçum, günahım yok değil. Kader kelimesi aslında kadar kelimesiyle de aynı. Mesela etrafımızda çok kadar görürüz. İnsan tepeden tırnağı aslında kaderdir. Varlık yerden göğe o kadarlar bu kadarlar üzerine yükselir. Çok sevdiğimiz yemek tarifinde onlarca kadar vardır. Şu kadar şunu koyacağım, bu kadar bunu koyacağım. Onlarca da kader vardır. Kader ne? Takdir etmek demek. Bugün şöyle parmaklarınızın uçlarına baktığınız zaman, gözünüze baktığınız zaman, etrafınızdaki ağaçların eğilişine, renklerine, nehirlerin akışına Efendim, güneşin şuradan doğup buradan batmasına, yağmur damlalarının inişine kadar, bakın, kadarlar hep aynı yerden yürür. Bir intizam vardır, bir ölçü vardır, bir ahenk vardır. Bunların olduğu yerde, denge ve düzenin hükmettiği alanda takdir vardır. Yani, kaderin olmadığı hiçbir yer yoktur. Allah dostları, Boş vakit geçirmekten sakınmamızı öğütlerken, vakti çok önemli bulmuşlar, keskin bir kılıca benzetmişler ve güzel işlerde bulunulmadığı durumda vakit sizi keser evladım demişler. Şimdi nasibin vücut bulması için, elimizden gelin yapmak çalışmak durumundayız. O, boşa vakit geçirmekten uzaklaşmak durumundayız. Boş işlere dalıp gereksiz zaman geçirmeden, faydasız işlerle meşgul olmadan bu işi biz götüremeyiz. Bir örnek vermek istiyorum. Bir kardeşimiz iş arıyor, benim nasibim yok diyor. Ama zamanı da iyi kullanmıyor. Öğleden sonraya kadar yatıyor, nasıl olsa işim yok diye. Hiçbir kapıyı tıklatmıyor, iş başvurusunda bulunmuyor, internetten veya işkurun ilanlarına bakmıyor birkaç yere söylemiş, haber gelirse çalışacak ve faydasız işlerle meşgul oluyor. Şimdi bu kardeşimize nasıl hak verebilirsiniz? Yan gelip yatarak veya böyle el alem alışverişte görsün diyerek iş aranmaz, bu benim nasibimde yokmuş diyemez. O kardeşim uğraşacak, çalışacak, eğer gerekiyorsa 6 saat uyku uyuyacak, 8 saat değil, ''İki saat daha iş arayacak. Sonra hayıflanmayacak, nasibim yok diye. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın bizim geleceğimizi bilmesiyle geleceğimizi önceden yazması farklı şeyler, yanlış genelde buradan yapılıyor. O iş arayan arkadaş var ya, hemen kendini nasıl savundu? Benim nasibim yokmuş. İş bulamıyorum dedi. Hayır. Ne yaptı orada? Allahu Teala'yı suçladı aslında. Çünkü Allah yazdı ya kaderi Celle Celaluhu. Bakın yanlış burada. Evet Rabbimiz bizim geleceğimizi biliyor. Yüz kişinin bin kişinin değil. Aynı anda sayı onun için önemli değildir. Beş milyar insan var diyelim. Beş milyar insanın arasında hangisi kaza edecek? Hangisi intihar edecek? Ne oldu? Ne bitti? Bunların hepsini bilir ama bilmesi ile yazması önceden yazması farklı şeylerdir. Mesela biz geleceğimizi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bakın İzmir'de deprem oldu. Allahu Teala rahmet buyursun. Vefat etti vatandaşlarımız. Onlar geleceklerini biliyorlar mıydı? Hayır. Dişçiye gittiler. Pastahaneye gittiler veya evde temizlik yapıyorlardı. Onlar bilmediği gibi ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Çünkü biz mahlukuz, yaratılanız ve biz zaman ve mekanla kayıtlıyız. Ama Allahu Teala zaman ve mekanla kayıtlı değildir. Bunu artık öğrenelim. O hem geleceği de, o Celle Celalu geçmişi de ve şimdiki halimizi bir anda görür. Bir cetvelle çizgi çizdinizi düşünün bir yere. Beyaz bir A4 kağıdını aldınız, cetvelle ortasından bir çizgi çektiniz. Sol tarafın çizginin başladığı yer, diyelim ki kainatın yaratıldığı yer olsun zaman çizgisinde. Tam ortadaki yer, sizin şu anda yaşadığınız ve dünyanın tam ortası zaman olarak ve çizginin en sağ tarafı, kıyametin koptuğu, dünya hayatının bittiği bir yer. Şimdi peki siz nerede doğdunuz? Nerede öldünüz? Anneniz, babanız, dedeniz nerelerde öldü? Aralarda bir yerde noktacıklarda. Bunu öyle düşünelim ki Allahu Teala haşa tabii bu örneği verirken mekandan münezzehtir. Örnek verilmesinin sebebi konu iyi anlaşılsındır. Düşünelim ki Allahu Teala senin o olduğun noktanın öncesini de biliyor. Senden 500 bin sene sonra yaşayacak insanları da biliyor. Neden? Başını da görüyor. O çizginin zaman çizgisinin sonunu da görüyor. Arada senin hangi tercihleri edeceğini bildiği için ona göre bir kader yazıyor. Bunu öyle bilelim. Bizim hakkımızda gördüğü bizim yaptıklarımızdır. Yani konu daha iyi anlaşılsın. Allahü Teala bizim yaptıklarımızı biliyor. O bildiği için yapmıyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu sen namaz kılmıyorsan eğer, senin namaz kılmayacağını daha önceden zaten biliyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah istemedi diye sen namaz kılmıyor değilsin. Senin namaz kılıp kılmayacağını da biliyordu. Belki tevbe edeceksin üç sene sonra onu da biliyor. Bunu iyi değerlendirelim. Tek fark Allahu Teala önceden biliyor ne yapacağımızı biz bilmiyoruz. Önceden bildiği için de önceden yazmış. Bu çok insanın kafasını karıştıran bir olay. Bu önceden yazma veya görme bilme olayı. Kafanın karışmasının sebebi ise önceden bir olayın nasıl görüleceği ve bilineceğini bizim aklımızın almıyor olması. Neden? Çünkü ben mahlukum. Bunu bir anlasak mesele çözülecek. Nasıl yani ben bugün şöyle bir günah işleyeceğim ben bile bilmiyorum. Zaten Allahu Teala'nın farkı burada dostum anlasana. Haşa sen ben gibi olan bir zat nasıl Rab olabilir Celle Celaluhu? Şimdi bir örnek vereyim size konu iyi anlaşılsın diye. Yıllar önce de bunu sizlerle paylaşmıştım. Kayıt yapan kameralar var şu an değil mi? Her yerde. Tramvaya biniyorsunuz, EDS kameraları sokakta, otobanda bizi kaydediyorlar. Cep telefonlarımızın mesela kameraları var. Onun arasından bir örnek size. Kayıt yapan bir kamera. Bu kamera bizim yapmadığımız bir şeyi kaydetmiyor. Bizim yaptıklarımızı kaydediyor. Şayet siz 10 gün veya daha ilerisine kaydeden bir kamera Olsaydı bu kamera yine bizim yaptıklarımızı kaydedecekti. Ne oluyor o zaman? O kaydettiği için biz yapmayacak, biz yaptığımız için kamera kaydetmiş diyecektik. Dolayısıyla Allahu Teala benim namaz kılmamı istemedi, Allahu Teala içki içmemiş e, bana yazdı diyemeyiz. Kardeşlerim, nasip mevzusu da önemli. Konuları birbiriyle bağlamak için şunu da söylemek istiyorum. Bazı insanların da kaderinde nasipsizlik olabilir. Mesela gelen işleri parasından, makamından beğenmez geri çevirir. Oysa gelen işi gönderen de Allahu Teala'dır ve kulunu denemiştir. Bakalım bu işi kabul edecek mi? Az da olsa parası, şimdilik boş durmaktansa çalışmak evladır diye kabul edecek mi diye bakıyor. Yani çalışan, sebat eden kuluna Allahu Teala eninde sonunda hiç ummadığı, tahmin bile etmediği yerden nasibini karşısına kor. Allah bizim çoktan belki de unuttuğumuz dileklerimizi, niyetlerimizi nasibimize bir gün karşımıza çıkarmak üzere biriktirir. Bugün hiçbirimiz şunu diyemeyiz. Benim hayatımda hep acı, hep hüsran, hep hastalık oldu. Ben çocukluğumdan bu zamana kadar bir gün tebessüm etmedim, boş vaktim olmadı, ağrısız bir günüm olmadı diyemeyiz. Peygamberlerin hayatlarına baktığımızda, o kadar çile ve imtihan dolu hayatlar yaşadıktan sonra neye tevekkül ettiler? Bunun bir ahireti var. Değil mi? Dua ettiler, ''Ya Rabbi ne olur bizi?'' Uyanmış olanlardan eyle diye. Buradan niye öğreniyoruz? Allahu Teala sana verdiği imtihanlarla baş başa bırakıyor. Senin o imtihanı kazanıp kazanamayacağını da zaten biliyor. Hangi soruya nasıl cevap vereceğini o efendim, kitapçıkta doğru cevap kılavuzunda biliniyorsa zaten biliyordu. Kardeşlerim, Bel bağladığımız, kesinlikle olması gerek dediğimiz şeyler belki bize kısmet olmuyor. Belki onda şer oluyor biz bilemiyoruz. Olmalı diye direttiğimiz şeylerin altında belki bir ölüm var, belki bir cinayet var bilemiyoruz. İşte burada dua ön plana çıkıyor. Senin aldığın, annenin aldığı dualar, o sadakaların var ya belki de seni koruyor birazdan inşallah geçeceğim ama şimdiden söyleyeyim mutlak kader diye bir şey vardır yani kesinlikle değişmeyecek şeyler vardır bir de dua ile sadaka ile Allahu Teala izin verdiğinde değişebilirler vardır kardeşlerim devam edelim şimdi biz bir şey bilemiyoruz hayır mı başıma geldi şer mi başıma geldi Allah kulunu sağlam bir iradeye Sağlam bir teslimiyete kavuşturmak için bazen onu üzer, yenilgilere uğratır, ama sonunda nasip işte dediğimiz anda karşımızda kocaman bir güneş doğu verir. Eyvah, bütün her şeyimi tükettim, benim kurtulmamın hiç mi hiç yolu yok dediğiniz anda, bilemiyorsunuz ya geleceği, ama Allahü Teala biliyor, size çok güzel bir müjde hazırlamış. Hayırlı olanı aramamız için vazgeçmemeyi bize öğretiyor. Biz bilemiyoruz. Sabırsızlığımızı sabra dönüştürmek istiyor. Bilemiyoruz. Hayırlı olanın nasibimizi güzel elediğini görmemizi istiyor belki de. Bildiğimiz ve inandığımız şey Allahu Teala'nın rezak olduğudur ve bizi her şey ile rızıklandırdığıdır. Bugün, insanların kendi aralarındaki köşe kapma yarışları, o müşteri senindi, benimdi. Halbuki, biz kadere doğru düzgün olması gereken bir şekilde inanmış olsak, bunlara ne lüzum var? Mesela, bazı insanlar, ilk bölümde sizlerle paylaşmaya çalıştığım gibi, kaderimde ne varsa onu yaşarım der ve Allah'ın haramlarına bile giderler. Ne demek bu bir örnek vereyim? Benim kaderimde zaten ölüm varsa ölürüm. O zaman ben gözümü kapalı bir şekilde otobanda saatte 260 km hızla giderim. Bu intihardan başka bir şey değildir. Neden? Allahu Teala zaten senin o tarihte o saatte o saniyede, o salisede, o arabayı 260 km hızla götüreceğini ve böyle bir cahillik edeceğini bilir ve sen böyle diriltilirsin. Böyle bir kader teslimiyet inancı dinimizde mevcut değildir. O anda şoförün yapması gereken kurallara uymaktır. Emniyet kemerini takması gerekiyorsa o emniyet kemerini takmaktır. Efendim, işaretlere uydu ama karşıdan bir araç geldi ve çarptı ve adam öldü. İşte bu kaderdir. Kaza kader mevzuları. Ben çok iyi çalıştım dersime, üniversitede ilk 10'a girecek kapasiteye sahibim. Dershanede veya arkadaşlar arasında yarış yaptığımızda en başarılı benim ama üniversite sınavında bırak ilk 10'a girmeyi, ''İstediğim bir okulu kazanamadım.'' ''Hımm.'' ''Şimdi düşünelim, bu çocuk elden geleni yaptı mı?'' ''Yaptı.'' ''E dersleri başarılıydı, emek verdi.'' ''Ama istediği yeri kazanamadı.'' ''Doğru bir kader anlayışında, bütün o etmenler bir araya getirilmiş mi?'' ''Evet.'' ''Alın teri döktü, uğraştı, dua etti, sonrası onun kaderidir.'' Evlilik için de böyledir ki evlilikle alakalı birazdan bazı örnekler vermeye çalışacağım. Burada kaderi konuşurken, nasip mevzusunu konuşurken şeytanı da unutmamak lazım. Neden? Şeytan bir insana mutlaka yaklaşır. Akıl bali olan, aklı yerinde olan her insanın mutlaka bir şeytanı vardır. Sizi ümitsizliğe, isyana, bıkkınlığa, ve şikayete yönlendirecektir. Aklı başında olanlar her an bir oluş içinde Allahu Teala'dan ümit kesmemeyi bilirler. Bütün gün bir lokma yem için yağmurda, karda, rüzgarda o soğukta uçup duran bir kuşun günlük rızkını nasip eden Allah'ı Celle Celaluhu görmüyor muyuz? Öylece uçmadan duran, yemim önüme gelsin de kafama göre takılayım diyen bir kuş gördünüz mü? Size bir uç örnek vermek istiyorum. Timsahları biliyorsunuz, koca çeneleri vardır, bilmem kaç ton basınç yapıyormuş. O korkunç dediğimiz varlıkların ağzını açtığı anda küçücük kuşların dişlerine konduğunu ve dişlerinin arasındaki o et parçalarını, çöpleri yiyerek rızıklandığını hiç gördünüz mü? O koca timsah özellikle beslendikten, avlandıktan sonra koca çenesini açıyor ve kuşlara hiç zarar vermiyor, sanki kuşla ortaklık etmiş gibi. Şimdi bunu neyle açıklarsınız? O kuşlar nereden biliyor? Rızkının orada olduğunu. Kardeşlerim, ama biz insanız. Ve diğer canlılardan farklı bir yaratılışımız var. Cüz-i irademiz var dostum. Cüz-i irade ne demek bu? Hani cüz-i bir ücretle bunu sana satarım diyor. Az bir iradem var. Bu az iradem, Tüm sorumluluğumu barındırıyor ama. Yani Allah korusun, diyelim ki bir harama düştün. E bunun yaptığım günahın içinde benim çok az bir günahım var. O değil. Kader içerisinde bir iradem var. Doğdun, ergenlik yaşlarındasın, akıl bali oldun. Şeytanla tanıştın her ne kadar onu hissetmesen de. Artık sağdaki soldaki melekler bir şeyleri yazmaya başladılar. Sen hangi arkadaş grubuyla dolaşacaksın? İçki içecek misin? Allah korusun. Zina edecek misin? Allah korusun. Hangi yolları benimseyeceksin? Namaz kılacak mısın? Bunların hepsini Rabbin biliyordu. Daha sen anne karnına gelmeden önce insan yaratılmadan önce de biliyordu. Allahu Teala Hiçbir kötüden razı değildir ve senin yapmanı istemez. Üzerimizde kötülüğü işleyecek nefis bulunmalıdır ki bu imtihan olsun. Bazıları da öyle der. E neden Allah yaratmış? Bir sen Allahü Teala'nın işine karışamazsın. Neden niçini insanlar için sorgularsın? Senin küçücük bir aklınla seni yaratan akıl sahibine bir sözü söylemen zaten senin akılsızlığını gösterir. Bu bir. İkincisi, allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'inde bu dünyanın şen, şakrak, vur patlasın, çal oynasın, zevkin, sefanın, efendim mutluluğun sadece bunlarla sınırlı bir yer olduğunu bize buyurmuyor. Bu bir imtihan. İşimize gelse de gelmese de. Allahu Teala hangi soruları soracağını, hangi mevzulardan bizi sınava tabi tutacağını ve sonuca göre nereye bizi yollayacağını aktarıyor. Bunu böyle bilmemiz lazım. Benim hangi seçeneği seçeceğimi bilen bir Rabbim var. Kul her an Allah'ın emeklerinin boşa çıkarmayacağına inanmak zorunda ve benim nasibim gelecek gelecek diye o heyecanı bulmak Zorundadır kardeşim. Peki Allah Celle Celaluhu kaderimizi önceden biliyor mu? Evet Allah bilir ve bilmesi de mutlaktır. Bizim gibi bir şeyleri olduktan sonra bilmez. Eğer öyle olsaydı bunca milimetrik hesaplar bilim insanlarının hayret içerisinde kaldığı, evrendeki galaksilerin yörüngesini şaşmaması, güneşin hareketleri, toprağın binlerce yıldır hiç eksilmeden aynı elementleri efendim, barındırıp bakın tarıma izin vermesi, gökyüzünün rengi, şu su, bu su daha neler neler, evrendeki sayısız bu düzen, ne olurdu eğer Allahu Teala bir şeyleri olduktan sonra bilseydi, her taraf kaos halinde olurdu. Değil mi? Mesela, ama bugüne kadar gördüğümüz şu ki, her şeyin bir yeri var. Her yere bir şey takdir edilmiş, hiçbir şey boşuna yaratılmamış. Her şeyin bir an için durduğu yerde, bir an sonra yöneldiği istikamette mutlaka bir hikmeti barındırır, bir amacı vardır, bir anlamı vardır. Mesela, şu oldu, bu olmadı, şu olsaydı, bu olsaydı gibi sözler boşunadır arkadaşlar. Çünkü geçmiştir. Şöyle yapsaydım. Ama yapmadın. Bu olsaydı ama olmadı. Böyle deseydi ama demedi bitti. Uğraşmanın gereği yok. Biz diyelim ki Allah'ım hakkımda hayırlısını nasip eyle. Ben benim hakkımda neyin hayır ve şer olduğunu bilmiyorum diyelim. Kardeşlerim mesela şu güneş dedik ya aklıma gelmişken söyleyeyim. Güneşin bir kaderi vardır. Mesela bu zaruri kaderdir. Hani değişmeyen kader demiştik ya. Kendi iradesi yoktur güneşin. Evet bizim gibi yaratılmıştır. Ama bir cüz'i irade opsiyon yoktur. Güneş belli bir ısıdadır. Şekli bellidir. Dönüşü kaç dereceli olacak, kaç derece ısı var. Bunların hepsi bellidir. Ve güneşin kendi iradesiyle bir seçimde bulunamadığını ve bulunamayacağını biliyoruz. Ayın da böyledir. Gelgit hareketleri böyledir. Oksijenin şu anda soluduğumuz havanın içerisinde hangi maddelerin olduğu bellidir. Bunlardan yüzde bir oranında bir değişiklik olduğunda insan yaşayamaz hale gelmektedir. Şu dönüp duran dünyamızın, eğer açısı dönüş hızı bile yüzde bir oranında yavaşlasa ve değişse, bütün okyanuslar birbirlerine karışacak hale gelmektedir. Veya dönüp duran bu dünya bir an dursa ne olurdu diye bilim insanları araştırmalar yapmışlar. İnsanlığın sona ereceği bir durum. Bakın, birkaç dakika içerisinde bile, aradan cımbızla bir şey çektiğinizde dahi bozulacak bir intizam ve bir nizam var. Ama insan bunların dışında. İnsan robot değil, güneş değil, iradesi olan bir canlı. O yüzden emanet veriliyor kendisine. Bu emanet sayesinde insana Allah'ın lütfundan nasibini araması emrediliyor. Herkese de ancak Çabasının karşılığının verileceği bildiriliyor. Ama bu çabasının karşılığı derken ben o kadar çalıştım ama şu kadar maaş alıyorum. Bu adam çalışmadı bu kadar alıyordan bahsetmiyoruz. Maddi konularda bunu düşünmenize gerek yok. Çünkü adam onunla da imtihandadır. Sen şimdi diyorsun ya benim üç katım maaş kazanıyor o. Ama zekatını veriyor mu sorgu suale gelecek Acaba şımarıyor mu? Sorgu suale girecek. Şöyle düşünebilirsin. Evet, maaşının daha yükselmesi için çabalarsın, uğraşırsın helal dairede. Kendi harcamalarına bakarsın. Acaba ben çok fazla mı borca giriyorum? Ayağımı yorganıma göre uzatmıyor muyum dedin, düşündün. Tamam. Bir yandan da şunu düşünmen lazım. Belki ben daha farklı bir insan olacaktım. Evet, şu an kazancımın üç katını alacaktım ama imtihan dünya, dünyasındayım ya, belki o zaman da hanımımla ilgili, kocamla ilgili, çocuğumla ilgili, sağlığımla ilgili bir imtihanım olacaktı diye düşünmek lazım. Bunu nereden öğreneceğim? Benden üç katı fazla maaş aldı diye kıskandığım adam veya kişi neyse var ya, onun da bir sıkıntısı ve imtihanı olduğunu unutmayacağım. Çünkü bileceğim ki Rabbim Celle Celaluhu verdiğinden beni sorumlu tutacak. Vermediğinden değil. Ey kulum o pırlantaları, elmasları, yakutları, zebercetleri ne yaptın demeyecek. Neden? Ya sen bırak elması pırlantayı. Senin çeyrek altının yok. Sen ondan sorumlu değilsin. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de peki ne anlatılıyor? Ne buyuruluyor? Şöyle hayrı ve şerri her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer Rabbim dilemezse hayra veya şerre izin vermezse ne ben dileyebilirim ne de bir şey yapabilirim. Yaprak dahi Allahu Teala'dan habersiz kımıl dayamaz. Allahu Teala'dan habersiz kuş gökyüzünde uçamaz. Allahu Teala'dan habersiz yani kendisi izin vermeden yok Newton'un bulduğu yer çekimi kanunu devreye giremez. Her şeyde Allahu Teala'nın imzası vardır. Kurtarışı da Allahu Teala'dan başka kimse yapamaz. Hidayeti de Allahu Teala'dan başka kimse var edemez. Yırtınıp dursak ne olur kardeşim tevbe et deseniz de eğer Allahu Teala onun kaderini o şekilde tanzim etmiş ve zaten onun ezelde yani o kul yaratılmadan önce acaba namaz kılanlardan veya o haramı efendim işleyenlerden mi olacak onu bildiği için tercihlerini bildiği için ona göre bir seçenek yaratmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz akrabalarından ekseriyeti etrafında ne kadar kendisine çileler çektirdiler ve sonları nasıl oldu? E şimdi durum böyleyken kaderi çok iyi anlamak durumundayız. Bakın. Mesela bir deprem olayı yaşandı değil mi İzmir'de? Allahu Teala rahmet buyursun. Allah kullarını seçenekler arasında serbest bırakmıştır. E zaten böyle olması imtihan olmaz demiştik. İmtihan bitene kadar Kendilerine söz verdi. Benim, senin, hepimizin seçeneği var şu anda. İçki içebilir miyim? İmkanım var mı? Var. İçiyor muyum, içmiyor muyum? Namaz kılmaya imkan var mı? Var. Yok. Her kula kendince. Şimdi deprem dedik. Kul, depremin altında kalmak gibi bir zorunlu kader yaşayabileceği gibi, Allah'ın kendisine nasip edeceği eş adayı arasından, arzuladığını seçmek gibi iradi, kendi iradesiyle bir kader de yaşar. Ne demek bu? Önlemini aldı mesela ama o bir depremde göçük altında kalıp ölecekse, zaten Allahu Teala daha önce onu bildiği için tekrar ediyorum, ona göre muamelede bulunacaktır. Sabretti mesela diyelim, göçük altında kaldı veya hastaydı, veya hiç çekilmez bir da evlendi, ona göre derecesi yükselecektir. Bir insan, mesela Konya'dan bir örnek vereyim size, hem Yalova depreminde, hem de e, en son 5. nokta bilmem kaç İstanbul'da oldu ya bir deprem, bundan etkilenmiş bir tane teyzemiz, hem o büyük depremde bütün ailesi vefat etmiş, İstanbul'a geliyor, İstanbul'da da Böyle bir durum yaşayınca zannediyorum Konya, ya Karaman ya Konya ikisinden biri oraya taşınacak. Neden? İnterneti açmış deprem riski olmayan yerler. Konya ve Karaman bildiğiniz gibi Tuz Gölü'nün hemen alt tarafı eskiden Tetis denen e, bir denizin olduğu söylenen yer. Çok sağlam, kayalık bir yer. Neyse oraya taşınmak istiyor. Emekli oluyor ve geçen daha aylarda... Bu teyzemiz oradaki bir binanın depremden dolayı değil, o da yapımda galiba bir e, problem olmuş, çökmesinden dolayı, bina tamamen de çökmüyor, üstteki kolonun bir tanesi çatlıyor, bu üçüncü katta dördüncü katın ağırlığından eziliyor ve vefat ediyor. Yani sen istediğin kadar kaç ama teyzemizin bu yaptığı yanlış mı değil, az önce verdiğim araba örneğinde olduğu gibi. Helal mi? Evi taşıması helal. Önlem alması evet, hatta zorunluluk ama öyle yazılmış. Değişmiyor. Kadere iman aslında en büyük huzur kaynağımızdır. Müslüman kadın ve Müslüman erkek, gerek kendi nefsinde, gerek dış alemde gördüğü bütün bu intizamın, tanzimin, takdirlerin nice hikmetlerle dolup taştığını ve hepsinin de rahmeti netice verdiğini düşünür. Kaderin her şeyi güzeldir diyerek, başına gelen her türlü hadisenin altında rahmet ve hikmet arar. Bu nasıl olur? Başına güzel bir şeyler geldiği zaman Müslüman hamd ediyor ya, bir ağrı saplandı başına veya hiç ummadığı bir yerden bir haber aldı. Ne dedi? İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Şüphesiz biz Allahu Teala'dan geldik yine ona döneceğiz dedi. Sabretti dolayısıyla ne yaptı ecir kazandı. Bazen hastalanmış ve yoğun bakımda olan abilerimize, büyüklerimize ziyaret ettiğimizde üzülüyoruz ya. Doktorlar elimizden bir şey gelmiyor diyorlar. Belki de o günahlarının erimesine vesile oluyor o çektiği acılar veya yapamadığı şeyler. Yatağından kalkamıyor, diğer insanlar dolaşıyor koridorlarda o gidemiyor mesela. Veya yuva kuramamış bir hastalığı var, değil mi? Maddi sıkıntıları olduğundan dolayı. Allahu Teala'ya bırakalım her şeyi. Biz kendi kendimize yazık ya. Bunun kaderi nasıl böyle ya? Veya haşa. Hiç mi görmüyor Allahu Teala gibi? Haşa, sünne haşa sözler. Ne demektir? Biz dünya da gördüğümüz için yanılıyoruz burada fakirlik var burada yoksulluk var burada gözyaşı var ahirette yok abi bugün eserlerde okuyoruz birçok insan ahirette Allahu Teala'nın dünyada sabreden kullarına verdiği mükafatları görünce keşke bu kadar hasta olsaydım ve böyle böyle böyle acılar yaşasaydım da derecem yükselseydi bilmiyordum ki diyecekmiş Mesela dünyada bir gözü yok, dünyada annesiz babasız kalmış bir yetim veya fakir fukara bir abimiz çoluğunun çocuğunun istediği bir şeyi alamıyor mesela cebinden çıkarıp da bakkaldan gofret alamıyor. Ama onun o halini de Allah'u Teala görüyor. O üzüntüsünü belki insanlara anlatamadığı içine akıttığı gözyaşlarını da görüyor. Subhanallah! Vardır bir hayır Rabbim, sana şükürler olsun verdiğine diyen insanlar istiyor Allahü Teala. Kardeşlerim, Allah'ın rahmetine, keremine itimat edersek huzuru buluruz. Kaybettiğimiz zamanda gam çekmeyiz. Geçmişte kaçırdığımız fırsatlara eyvah, keşke keşke demeyiz. Bunlar bana sadece zarar verir, onu bilirim. Böyle yapsaydım, böyle olmasaydı, şöyle olsaydı, hayır. Bugün bir trafik kazası yaşadık diyelim. Bu trafik kazasını ilk bölümde size anlattığım örneği tekrarlıyorum. Emniyet kemerim taktım. İşaretlere baktım, yoldaki uyarı levhalarını onlara uydum. Hızım şu bu hepsi güzel ama bir trafik kazası yaşadım. Bak şimdi. Şunu demeyeceğim ben. Ben bugün 10 dakika erkenden işe gittim. Gitmeseydim kaza yapmayacaktım. Veya bir ölüm oldu diyelim. Doktora yetiştirseydim ölmeyecekti. Böyle bir şey yok. Ölecekti. Sadece Allahu Teala bu şekilde nasip buyurdu. Tekrar ediyorum. Adam intihar ediyor. İntihar ettiren Allahu Teala değil. Adamın intihar edeceğini bilen, daha yaratmadan önce zaten önünü, sonunu, başını, birisini hepsini bilen Allahu Teala idi ve ona göre bir imtihan oldu. Bugün kadere inanmayanlar insanlığa neyi sunuyorlar biliyor musunuz? Çalışmayıp tembelce oturmayı mı? Yoksa sebeplere teşebbüs etmekle birlikte neticeyi Allah'a bırakmayı mı? Neyi düşünüyorlar? Arkadaşlar, hassas ruhu ve tahammül edemeyecek olan bedeniyle biz insanı nasıl bu ağır yükün altına sokarlar? Sen... Sen işte şöyle bir insansın, böylesin, senin sayende şu oluyor. Değiliz kardeşim. Kadere inanmayanlar ne yapıyorlar? Bugün mesela evlilikle ilgili o konuyu sizinle paylaşayım. Evlilik kader mi? Efendim evlenemiyorum. O evini kurdu, yuvasını kurdu diye seviniyor. Ben niye üzüntülüyüm? E sonra bir haber geliyor mesela. O evlendi dediği kişi cinayete kurban gidiyor yani. Öldürülüyor diyelim. E ne oldu şimdi? Sen özeniyordun ona veya sabah akşam dayak yiyor şiddet veya engelli bir çocuğu oldu özeniyordun. Ne oldu? Bilmiyorsun çünkü. Bir dakika sonrasını bilmediğin gibi özenip durduğun insanın başına geleni de bilmiyorsun. Şimdi buna bir cevap verelim hep beraber. Evlilik kader mi? kardeş? Biz doğduğumuz gibi, doğduğumuz anda Allah Celle Celaluhu evleneceğini, evleneceğin insanı biliyor mu? İşte evlendin, boşandın, tekrar evlendin bunları biliyor muydu vesaire? Biliyordu. Değişmeyen kader vardır. Zaruri kader denir ona. Zaten onun değişmesi mümkün değildir. Ama insanın, mesela bir örnek verelim sonra devam edelim. Bu değişmeyen kadere sen Hangi boyda olacaksın, rengin nedir, Irkın nedir, annen baban kim olacak? Bunlar değişmeyen kadere bir örnektir. Ben annemden babamdan rahatsızım değiştiriyorum. Ha, gidersin, reddedersin, reddi miras şu bu, ayrı. Ama annenin babanın o ve o olduğunu değiştiremezsin. Kaderin değişmeyen diğer şekli de küçük kıyamet olan insanın ölümüdür ve büyük kıyamet olan kıyamettir. Yani dünyanın ölümüdür. Bu saydıklarımın efendim, dışından konuşuyoruz. Olay bütünüyle kaderin hükmüne tabidir. Bunun dışında diğer insanın iradesinin bulunduğu her meselede kaderi değişiklikler olabilir ve mümkündür. Olay burası. Yani bir insan kiminle evleneceğine veya boşanacağına kendisi karar verir. Kendi iradesi ve aklıyla karar verir ve kader de devreye girer. Yoksa kader insanı bir insanla evlenmeye zorlamaz. Yine şeytan Allahu Teala'nın suçlanması için devreye girer. Bu cahilliği yapmayalım. Allah böyle istedi. Bu kumarbazı, bu içkiciyi bu veya şunu bunu o bana verdi. Çünkü beni sevmiyor Allah Celle Celaluhu. Buna gidiyor iş. Şeytan bunları söyletmek istiyor. Tekrar ediyorum, kader insanı bir insanla evlenmeye zorlamaz. İnsan hiç istemediği, kabul etmediği bir kişiyle evlenmek mecburiyetinde kalmaz. Ama günümüzde oluyor, Hah, bak anla, bu Allah'tan kaynaklanmıyor. Etrafındaki töreden kaynaklanıyor. Annenin, babanın seni anlamamasından vesaire. Peki bunu Allah-u Teala biliyor muydu? Evet, işte bu kader. Bugün, Kaderi iyi bilmediğimiz için başımıza neler geliyorsa geliyor dedik ya. Evliliği yediğimiz bir rızka da benzetebiliriz. Rızık da evlilik kadar önceden yazılmış. Kimin ne kadar lokma yiyeceği zaten yazılmış. E biz onun etrafında koşmuyor muyuz? Şu an mesela çalışıyoruz değil mi? Saatlerce. Neden? E rızkını temin etmek için e yazılmış. Niye çalışıyorum o zaman? Evlilik de böyledir. Bir, bir kez daha söylüyorum, konu iyi anlaşılsın. Rızık ve evlilik de aynıdır, önceden yazılmıştır. Ben nasıl ki, nasıl olsa rızkım gelecek deyip, ağzımı açıp gökyüzüne bakmıyorsam, çalışıyorsam, elimden geleni yapıyorsam, evlilikte iyi miydi, kötü müydü, nasipte ne varsa olsun değil. Elden geldiğince, karşımdaki insan katil mi, değil mi? Dini konularda nasıl? Sinir, veya işte bir psikolojik problemleri var mı? Annesine, babasına karşı nasıl? Hal hareketi nasıl? Ha bu niye olmuyor biliyor musun? İnsanın aklı başından gittiği için evlenme arefesinde, kafada efendim duygular, romantizm, şu bu şehvet devreye girdiği için bunlar görünmüyor. İşte o yüzden dinimiz ne diyor biliyor musun? Kendi kafana göre öyle kuytu yerlerde veya internette sosyal medya programları üzerinden eş arama. Bu işi gizli yürütme. Çünkü sen göremeyebilirsin. Şehvetin üstün gelir, aşk oldun vesaire, hatalarını göremezsin diye zaten öyle flört falan yapma. Güzelce oturun masada, herkesin görebileceği bir yerde, iki taraftan da bir şahit olsun ve konuşun, bir kez konuşun, iki kez konuşun, üçüncüsünde bağlayın veya olmadı deyin der. Çünkü Tecrübe sahibi insanlar etrafındakiler diyecek ki sana, yani senin anlattığın kadarıyla bence biraz dikkat et böyle böyle. Mesela namazı, niyazı, hırsızlığı var mı yok mu, sorumluluğu var mı ne bileyim bunları dışarıdaki insanların da araştırması lazım. Şimdi şöyle bir durumda söz konusu olabiliyor. Evlilik dahil bileceğiz ki her şey yüzde yüz olabiliyor. Kaderle olur parantez ama biz kaderimizi bilmediğimiz için üzerimizi düşene araştırmayı, incelemeyi yapmak zorundayız parantezi kapattım. Evleneceğin hanımı, evleneceğin adımı didik didik didik didik edeceksin. Çok fazla muhabbet, gırgır, romantizm veya şehvet cümlelerine ve aşk kelimelerine, emojilerine geçmeden önce ilk önce bir dakika ben... Hayatımı sürdüreceğim, aynı yasta baş koyacağım bir insanla bir e, müesseseye, evliliğe adım atıyorum. Ben biraz daha frenliyim kendimi. Bir anneme, babama sorayım. Bir teyzeme sorayım. Ne olur? Yalvarıyorum size. Tecrübelerinizden bana bir şeyler verin. Bana göre çok güzel bir kız. Bana göre çok güzel bir adam. Çok böyle Allah dostu gibi görünüyor. Kanım kaynadı ya. Ama siz de bir, bir şeyler bakın. Ne olur araştırın. Araştırdın ettin tamam her şey çok güzel ama beklediğin gibi çıkmadı. O da senin imtihanın bak. Ama yüz tane başvurudan bir iki tanesi sadece böyle çıkıyor. Maalesef insanlar bu evlilik konusunda çok fazla araştırmıyor. Bazıları anne baba veya töre mecburiyetinden dolayı evlenmek zorunda bırakılıyor. Kimileri de evli. Ama zindanda mı, evde mi yaşıyor belli değil. Sadece evlilik cüzdanları var. Kardeşlerim, evlilik kader midir diye soran o zihinlerin çoğu, kaderin tanımını doğru öğrenmediği için bu durumda demiştik. Genel bir, böyle toplumun verdiği genel cevaba bakarsanız, kaderin anlamını bilen zihinler, sizi yanlışlayacaktır. Gerçek anlamına göre cevap verseniz bu kez de toplumu yanlış yöne sürüklemiş olacaksınız. Yani evlilik kader midir? Evet kardeşim kaderdir diyecek. Ha tamam. Öyleyse anlama yazıldı. Çabalarım boşuna. Yani neden ben araştırayım ki İbrahim abi değil mi? Bana kim yazmışsa Allahü Teala o başıma gelecek. E, oturayım oturduğum yerde. Benim iradem yok diyecek. Hayır diyoruz programımızın sonunda senin iraden var kendini kandırma. Bu düşünceyle ya da boş verip umursamadan geçici bir süre rahatlayacak ve evlenme veya başarısızlık gibi evlilik yaşama durumlarında kaderin sahibi olan Allahu Teala'yı suçlamaya çalışacak. Bu çok büyük bir yanlıştır. Peki öbür cevaba geçtik. Evlilikle ilgili başa gelen her şeyi kaderi inkar ederek kader yoktur diyerek ben kendi çabamla böyle yaptım, böyle ettim diyecek. Bu sefer hayatını hüsrana götürecek, bunalıma girecek. Neden? Ben yaptım, ben karar verdim diyecek. O zaman ne kaderi inkar edeceğiz? Efendim, kader yoktur kardeşim. Ben yapıyorum da demeyeceğiz. Her şeyi kadere bağlayıp da, en nezle oldum, efendim şöyle oldum. Abi nezle olmadan önce soğukta üşütmemen lazımdı mesela. Yani etki tepki var. Bugün mesela biraz yağlı yerseniz susarsınız. Her şey bir şeyden sonra olur. Bugün sigara içen insanlar kaderinde benim yani bu mikropları almak vardır diyemez. İçki içen bir insan eee kaderde bu içki içmek varmış diyemez baba. Peki biz nasıl düşüneceğiz? Doğru cevap şu. Yerine göre. Mesela Kader, evlilik, kader, hastalık, kader şu, kader her yerdedir ama başlı başına senin o hale gelmene vesile değildir. Eğer kaderi başa deprem veya genetik gibi zorunlu olarak gelen şeyler şeklinde anlıyorsak, evlilik kader değildir. Herkesin yaptıklarıyla ve çabalarıyla şekillenir ama eğer kaderi doğru şekilde kulun, Duasına, çabasına ve sonra da Allah'ın takdir ettiği karşılık olarak anlarsak evlilik kaderdir. Bunu inşallah anlayabilmişizdir. Kafalar çok karışıyor. Etrafta o kadar boşanan, o kadar mutsuz insan var. Haklı olarak gençlerin kafası baya bir karışık, anlıyorum. Ama her insan mutlu olacak, günlük günistanlık olacak bir dünya yok. Bunu baştan bilmemiz gerekiyor. Kıssadan hisselerdeki, masallardaki, hikayelerdeki bir hayat yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada kaç gün ardı ardına ağrısız, aç olmadığı, imtihanı yaşamadığı bir şey yaşadı ki biz yaşayacağız. Kaderimizi dua ederek değiştirebilir miyiz? Az önce bahsetmeye çalıştık. Üstadlar diyor ki değişmez bir kader vardır. Mesela işte annem babandır o vesaire. Ama değişebilecek şeyler vardır. Ölümün bellidir. Ölümün mesela değişmesi söz konusu mu? Bazı Allah dostları diyor ki zaman değişmese de ömrün bereketlenmiş olur. Veya sen öldün diyelim. Senin ömrünün uzamasını bazıları şöyle tabir etmişler. 78 yaşında öleceksin ya. 79 olmuyor Ölüyorsun. Ama öyle hayır bırakıyorsun ki arkandan sanki 500 sene, 600 sene ne kadar sene varsa kıyametin kopmasına ömrün o kadar uzun oluyor diyen de var. En doğrusunu allah Teala bilir. Sen dua edersen kaderin değişir mi? Dua edersen dua eden kul olarak yazılır kaderin. Dua etmezsen dua etmeyen adam olarak yazılır. Hepsi bu. Kardeşlerim çok örnek var ama, mesela bugün bir hastalık düşünün, kemik erimesi. Kocaman bir internette, reklamda görmüştüm. Kemik erimesi, osteoporoz kaderiniz olmasın. Yani diyor ki, size, sizden habersiz, yaşlanınca kemik erimesi bir hastalık olarak yazılmıştı. E bunu yazanın kemik erimesini yavaşlatan ya da önleyen ilaçlardan haberi yoktu. Şimdi o modern ilaçlarla siz o kaderin dışına çıkabilirsiniz demeye çalışıyor gibi düşünelim. Bakın, programımızın başında demiştik ya, Allahu Teala bir şeyleri başından beri biliyor. O zaman ne diyeceğiz? Kemik erimesine aday kişinin kaderini yazan onun geçmişinde değil onun şimdisindedir. Elbette ki o ilaçları bilir, kemik erimesini önleyecek tekniklerden de haberi vardır. Çünkü o doktoru da yaratan Allah'tır. İlaçları yaratan Allah'tır. İlaçların efendim farmakolojinin uzmanları tarafından onlara ilham veren de Allahu Teala'dır. O teknikleri icat ettiren de Allahu Teala'dır. Çünkü imkanı veren o. Dolayısıyla kemik erimesi söz konusu ilaç ve tekniklerle diyelim önlendi bugün kemik erimesi kalmadı. Ne diyeceğiz? Kemik erimemesi kaderiniz mi oldu diyeceğiz. Daha önce kemik erimesi kader diyordu. Kemik erimemesi kader. Bunlar binlerce örnekle verilebilir. Arkadaşlar bunu unutmayınız. Ee, bu anlattıklarımız inşallah yazılan ya da bilinen bizim davranışımızı, seçimlerimizi belirlemiyor. Bizim önceden bildiklerimiz var mesela. İnsan olarak neyi biliyoruz? Diyelim ki ben Bağcılar'dayım şu anda. Bağcılar'da güneşin batış efendim dakikası bilmem şu şu şu. Bu takvimlerde bile yazıyor. E bu güneşin kaderi. E ben de geleceği biliyor muyum şu anda? E şimdi bizim takvim yaprağına öyle yazıldı diye. Güneş Bağcılar'da şu dakikada efendim batacak değil ki. Güneş o takvime göre belirlemiyor o dakikada doğup veya batacağını bildiğimiz için öyle biliyoruz. Tekniklerle. Yani olgu, bilgiyi belirler. Bilgi olguyu değil. Bilmelerin hepsi olmalara göredir. Ve olacakları önceden bilen için de aynı şey geçerlidir. Son olarak derim ki, sizin hayatınız seçeneklerle doludur. Kimisi hayrı seçer, kimisi şerri. Sizin hangi seçenek, hangi yolda gideceğinizi kendiniz belirlersiniz ve bu küçük dokunuşlar yani cüz'i irade dediğimiz şeylerde sizi başka kapılar açabilir. O yüzden bugün elimizden gelen her şeyi yaptığımıza emin olalım. Evlenme kararında ise kadın veya erkek, bir dakika, evet benim kader diye bir inancım var ama Allah bana böyle bir kaderi vermiyor Beni sorgulayan, acaba istişaresini yaptı mı, istiharesini yaptı mı, aklını kullandı mı, elinden gelen her şeyi yaptı mı, bana bunları soracak Allahü Teala diyen, evlilik arefesinde kadın ve erkek gerekiyor. İş konusunda, acaba benim için hayır mı şer mi? Sen hayır mı şer mi'nin cevabını maddi olarak bir düşündün mü? O adamla ortaklık yapılabilir mi veya burada dükkan açılabilir mi? Fizibilite raporlarına baktın mı mesela? Veya bir araç alacaksın. Bu araçla ben kaza yapar mıyım? Ölür müyüm mesela? Başıma bir şey gelir mi? Ne bileyim? Sen de bilemezsin ama bakacaksın. Bu arabada bir hasar var mı? Ne bileyim? Bu arabanın dengesizliği var mı? Elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra her şeyi Allahu Teala bırakacağız. Allahu Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. İyi insanlarla haşreylesin, eylesin, dilimizin bağını çözsün ve son nefeste imanla göçen kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında bizleri toparlasın. Amin, amin, amin. Sürçü lisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.